Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zarı 30 Kasım 2017 Perşembe ...94.9 Açık Radyo'dasınız... ...Yeşil Bülten'i dinliyorsunuz... ...ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Selahattin Çolak... ...ve yayından tweetleriyle de... ...Seçil Türkkan... ...bu haftanın Yeşil Bülten'ini... ...sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz... ...değerli dinleyenler... Ee, ...Yeşil Bülten'de bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında... ...yerel mücadelelerin... E, ...sesini duyurmak bir anlamda... ...neye dair bir mücadele veriliyor... ...neden bir mücadele veriliyor... ...nasıl bir mücadele veriliyor... ...sıklıkla... Konumuz zaman zaman farklı konularda konuşuyor olsak da sıklıkla konumuz bu oluyor. E, bugün İstanbul'un yerelini konuşacağız aslında. İstanbul'daki e, yerel mücadelenin örneğini konuşacağız. Yerel mücadelenin momenti ağırlıklı olarak Kuzey Ormanları savunmasında e, birleşti diyelim uzunca bir süredir. Ve e, çünkü Kuzey Ormanlarındaki tehditte aslına bakarsanız e, yerel. E, sorunları e, bir anda veriyor e, İstanbul'un bu konuyla ilgili yeni bir gelişme var ama bir süredir e, kuzey ormanlarını kaybet, kaybedildiği yönünde bir hissiyat var 3. köprü projesi öncesinde yoğun bir e, dinamik vardı 3. köprü projesine karşı ama o köprü projesi yapıldıktan sonra sanki e, artık bu iş e, bir taraftan da bitti o ...önüne geçilemez sürece girildi... ...bir de üçüncü havalimanı geliyor apeşi sıra... İstanbul kuzeyindeki ormanlar... ...yapılaşmayla birlikte yerli bir edilecek... ...bu yönde e, aslında... ...genel bir e, kabul... kabullenmiştik bu durumu kabullenmiştik var diyelim ama... ...bunu böyle yapmayanlar da var... ...onlardan bir örnekte... ...Fatih Ormanı'nı savunan... ...yaşam savunucuları... ...meseleyi gördüyseniz durduysanız... E, ...detaylarını tabii ki aktaracağız ama... ...kısaca özetlemek gerekirse... E, ha, bir bina var. Tim Center bina kapısının önünde buluştu yaşam savunucuları ve hemen karşı tarafı Fatih Ormanı'dır orası ve Fatih Ormanı'nda da bir proje ki projenin içeriğini söylemek gerekirse orman gibi genel kamunun yararına kullanılabilecek bir yer yerine havuzlu villaların yapılacağı alışveriş merkezlerinin lüks alışveriş merkezlerinin yapılacağı çarşı ve otopark projesi olarak geçiyor. Böyle bir Projeye karşı yaşam savunucuları seslerini yükselttiği yanlarında beş farklı oda da vardı. Çevre mühendisleri, inşaat mühendisleri, mimarlar odası, orman mühendisleri odası ve şehir plancılar odası. Biz de Ayşe Yıkıcı ile konuşuyoruz. Telefon attığımızda şehir plancılar odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'ndan. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. E, bu projeyi ben çok e, aslında açıklamayı anlatmayı e, en e, detaylarına hakim olan kişi olarak da size bıraktım Ayşe Hanım. E, siz de odalar olarak e, Kuzey Ormanları Savunması ve e, Diren Fatih Ormanı İnisiyatifi'nin e, başlattığı bu mücadeleye bir anlamda e, destek de verdiniz. Bu proje burada olmaz dediniz. E, neden nedir itirazınız projeyi? Tabii bir, öncelikle bir proje nedir acaba? Şimdi şöyle özetleyeyim, 2011 yılında bir yasal düzenleme gerçekleşti orman ile ilgili. Tabi orman nötenindeki bazı alanlar tabiat parkına dönüştürüldü ve tabiat parklarında kısmı yapılaşma hakkı verildi. Bu kapsamda, Fatih Ormanı'nda bu kapsamda zaten değerlendirilen alanlardan bir tanesi. Bakanlık mevsiminde ve sermaye sahipleri arasında. Evet. Daha sonra bir ihale yoluyla Ege Gayrimenkul AŞ diye bir şirkete e, ihale edildi bu ormanın, bizim ormanımız aslında. Tabiat Farkı kimliğiyle. E, ve e, biz de buna dair çalışmaların başlatıldığını öğrendikten sonra e, ortaya 2014 yılında bir e, proje tanıtım dosyası gibi bir e, dosya e, çıktı. Ve bu dosyada da işte 152 tane e, villa. Çok amaçlı salon 15 bin kişilik diye en başta çıktı. Otoparklar, işte restoranlar, lokantalar çoklu. Yani bildiğiniz aslında ormanın, orman kimliğini yok eden tamamen bir eğlence parkını dönüştüren bir proje bu karşımıza çıkan 2014 yılında. Biz de o zaman hem odalı olarak hem de yerel inisiyatifleri olarak bir araya gelip Direnfati Ormanı inisiyatifi diye bir e, topluluk oluşturduk aslında. Bir platform oluşturduk diyeyim. E, bu platform da birlikte olarak da içinden herhalde platform çalışma başlattı ve e, işte bilgilendirme toplantıları şirket yatırımcı şirketin bize projeyi anlattığı gibi gibi bir sürü e, projeler gerçekleştirdik. Yalnız o niye değiniyorum. Bize projeyi anlatmadılar çünkü. Biz birçok hem oda olarak hem de direnf adetin içindeki diğer yere yükseltikleri olarak birçok e, soru sormuştuk o toplantıda. Bize sadece zaten buzuna e, yansıyan ve e, bizim elde ettiğimiz belgelerin hiçbir şey söylemediler. Sorduğumuz hiçbir sorunun cevabını alamadık. Alamadık daha doğrusu. Hı hı. Ve e, daha sonrasında bir e, ruhsat sürecine girildiğini öğrendik. Yani ormanda inşaat başlatmak için Sarıyer Belediyesi'nin ruhsata başlamışlardı. Biz de Sarıya ile çeşitli görüşmeler yapıp, fikirlerimizi paylaşıp, görüşlerimizi paylaşıp bu ruhsatı vermemesi gerektiğini belirttik. Hem odalar olarak hem de direnfati olarak. Ve arkasından Sarıya Belediyesi sağ olsun bu bizim önerilerimize kulak vererek ruhsatı vermedi. Ve çevre örgütlerinin yanında olacağını belirtti. Bu konuda özellikle. Hı hı. Sarıya Belediyesi'nin şöyle bir önemi var zaten. Kuzey Ormanları'nın ee, önemli bir kısmı kendi ilçe ilçesine, Eyip Eyüp Arnavsköy, öyle paylaşılıyor Avrupa kısmı için söylüyor. Bu bağlamda e, işbirliği içerisinde için e, belediyeli son derece Sarıyer önemli diye bir biraz düşünüyor. duvar gibi değil mi? hani e, Popüler ee, dizi e, ve e, kitap serisi Game of Thrones'a da e, <gülüyor> göndermeyle diyelim güneyden no, hayır, gelenleri haklısın bir bariyer gibi adeta. Tabii ki farklı dinamikler, farklı siyasetin getirdiği farklı işleyişler olabilir ama orada önemli bir işlev görüyor. Şimdi iki mesele var. Bütün bu anlattığınızdan anladım. Bir öncelikle imar planı değişikliğiyle sanıyorum bu böylesi projelerin o alan için öne açıldı. Sonrasında Aynen. çevresel etki değerlendirme gerekli değildir kararı yine sizin evet, odanızın evet. da içinde bulunduğu grubun açtığı bir davayla iptal edildi. O yüzden bu chat süreci başladı. Aynen. Ben de oraya geliyordum. <gülüyor> evet. Şimdi. Şöyle söyleyeyim, bir 2015 yılında bir chat gerekli değildir, çevresel etki değerlendirme rapor gerekli değildir diye bir karar açıklanmış çevreseliklik bakanı tarafından. Biz de zaten hali hazırda başlattığımız bir kampanyamız olduğu için o olarak buna dava açtık hemen hızlıca. Ve 13. İdari Mahkemesi de bizim gerekçelerimiz haklı göre bu kararı iptal etti. Hemen bu kararın arkasından bir plan değişikliği Çevre Çelik Bakanlığı tarafından yayınlandı. 2016'nın Ocak'ta da Şubat ayında. E, bu plan değişikliğiyle beraber odalar yine bir araya gelip e, buna dava açtılar. E, ve şu an onun dava süreci devam ediyor. Bilir kişi keşif aşamasında e, plan davamı. E, yani bütün hukuki süreçlere devam ettiriyoruz aslında. E, i̇tirazımız şu, burası yani tabiat parkı ilan edilmiş olsa da Burası orman niteliği bulunan bir orman alan alanıdır ve içinde sadece ağaç değil bir ekolojik sistem olmakta, bir yaban hayat bulunmakta. Yani bizim dışımızda yok saymaya, yok saymaya çalıştığı bir canlı yaşamı söz konusu oradan. Baktığınızda yani sadece kendimiz için değil, yani oranın ev sahibi, yuvası olan hayvanlar, bitkiler, tüm canlılar için aslında biz bu yaşamımız mücadeleyi veriyoruz. Tabii ki biz İstanbul'da yaşayanların da e, geleceği olduğu için de veriyoruz. Çünkü orası bir orman alanı ve e, kent merkezinde bu kadar yoğun kirlenme, hava kirliğinden ve benzeri kirliklerden söz ederken, havayı e, temizleyen İstanbul'un aktörlerinin başlangıcı olan bir noktanın sermaye eliyle yok edilmesini hiçbir şekilde hiçbir zaman zaten evet demedik. ...hayır demeye de devam edeceğiz. Evet. Bu mücadelenin <gülüyor> farklı ormanı, şu anda farklı olmanın üzerinde olabilir ama... ...odal olarak bu mücadeleyi İstanbul'un birçok alanında gerçekleştiriyoruz. Yani biz İstanbul şubeleri için söylüyorum. Evet. Tabii ki diğer genel merkezimiz ya da diğer şubelerimiz de... ...Türkiye'nin diğer illerinde bu mücadele devam ediyorlar. Ee, aslında ben bir gazeteci olarak... E Kadir Topbaş'ın hazırladığı bu em, örnek e, 1 bölü 10 binlik plandı değil mi o örnek olarak gösterilen havalim, havalimanının Silivri'de ol, olacağı kuzeyin kesinlikle 1 bölü 100 bin 100 bin çevre düzeni çevre düzeni planının rafa kalk yani çevre düzeni planının hazırlanmasından rafa kalkması sürecine kadar böyle bir gazetecilik içinde oldum ve süreci takip ettim orada öyle bir e, aslında çarpıtıldı ki bütün mesele yani 3. köprüyü İstemiyoruz. Tamam. Üçüncü köprüyü istememesinin sebebi her zaman e, şehir plancıları odasında bu alanda mücadele eden insanların da oraya müthiş bir yapılaşma baskısı getireceğiydi. Evet. Üçüncü havalimanı keza yine aynı şekilde. Yani dünyanın en büyük havalimanını mı yapıyorsunuz? Yani ne yapıyorsanız yapın. Biz e, onunla ilgilenmiyoruz ama buraya yapmayın da aslında itiraz. Ama dış güçlerin maşaları bunlar bizi kullanıyor ya bağlandı bugün 2017 e, Türkiye'sinde ne yazık ki mesele. E, yani böylesi büyük bir bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamdan da bahsediyoruz. Üçüncü köprünün... E, 3. Köprü için verilen mücadele o yüzden biraz da kritik. Siz şehir plancıları olarak şimdi 3. Köprü sonrasında yapılaşma baskısını hissedilebildiğini söyler misiniz? Özellikle kuzeydeki ormanlar üzerinde. Yani aslında şey şöyle söyleyebilirim. Ee, bu mega projeler diye adlandırdığımız bizim kuzey ormanlar savunmasında işte Kartel projeler diye belirttiğimiz bu projeler hepsi aslında bir bütünün parçası gibi geliyor bana. Bakın. Ee, bahsettiniz çevredilerin 2009 yılında onaylandı Hı. ve ondan birkaç yıl sonra e, üçüncü köprü lafları edinmeye başlandı. Havalimanı e, ifade edinmeye başlandı. 2009'dan 2013-2014 yıllarına kadar bu kadar kısa sürede bir e, üst ölçek planın delinmesi, değişmesi, plansızlığın göstergesi aslında baktığımızda. Yani e, tepeden inme projelerin göstergesi. Şimdi köprü inşaatı tamamlanmıştır ki sadece aslında baktığımızda köprünün kendisi tamamlanmıştır. Bağlantı yolları bitmemiştir ve İstanbul'un tamamında büyük bir trafik sorununa neden olmaktadır. Çünkü yani ev 5inden temine kadar birçok alanı düşündüğümüz zaman şu anda tamamen üçüncü köprüye bağlantılı olarak bir trafik karmaşası da yaşanmaktadır, bir kalk yaşanmaktı. Mahmut Beygişeler'de insanlar yani eskiden Mahmut Beygişe'ye varan bölgede ee, gerçekten insanlar 2 saat trafikte kalıyorlar. Ve bunun nedeni de tamamen 3. köprünün aslında bağlantı yolları bitmeden açılmış olması ile alakalı. Ee, çünkü e, kamyonlar trans geçiş için ya da büyük araçlar değil, e, teme ve E5'e bağlantı yolları olmadığı için e, aktarılıyorlar. Bu anlamda yani İstanbul çok daha büyük bir problem içerisinde sosyal trafik. Hani trafik çözüm olacak diye Sunumlu için bir açıklamayı yapıyoruz. Hı hı. Ee, onun dışında artık zaten köprü bittikten sonra yavaş yavaş plan değişikleri de gündeme gelmeye başladı. Ve biz hep söylüyorduk o bölgede yapılaşmanın artacağını, yapılaşma baskısı oluşacağını şu anda bunu çıplak gözde de görebiliyoruz. Kısmi kısmi zaten köprünün bağlantı yolu olacağı ilan edilen bölgelerde yapılaşmalar başlamış durumda. Yani İstanbul'un kuzeyi, bizim akciğerimiz, bizim göz olan ormanın şu anda maalesef. Üçüncü köprü ve havalimanı nedeniyle ileride de Kanal İstanbul'la birleşerek maalesef bir, bir yapılaşmaya maruz kalacak. Bunu da yani tarih tekerriden ibaret bakın birinci köprü, ikinci köprü hepsinin tarihsel süreçlerine baktığınızda iki köprünün de ayaklarının, çevresinin, bölgenin. Ormanlık kalanı olduğunu göreceksiniz. İstanbul'un İstanbul tekrar edecek hali kaldı mı sizce? Yani bir köprü ve gelecek onunla gelecek bir yapılaşmayı da. İstanbul bence taşıyamayacak. Hem bunu mesleki olarak görüyorum hem de kişisel görüşüm. İstanbul zaten şu andaki da taşıyamıyor. Bu kadar yoğunluğu taşıyamıyor. Ve siz bununla beraber her yaz işte su sıkıntısı yaşanıyor ve benzeri gibi. Çünkü bu bahsettiğimiz alandan sadece orman alanları değil, su halgaları da ayrıca İstanbul'un birçok ihtiyarını karşılayan bölge, tarım alanları. Orada da bir ekolojik sistem var, orada da bir yaşayan bir sürü yaban hayat var. Bunların hepsinin insan eliyle yok edilmesi demek oluyor. Niye insan elini bozuluyor? Çünkü bu alanlar kolay oluşmuyorlar. Gerçekten bir insan ömrünün 2-3 katı belki daha fazla sürede oluşan, meydana gelen yaşam alanları baktığımızda. Yani Ama İstanbul bizden... kanserli tümör gibi büyüyor sanki böyle bir Aynen. değil mi e, etrafına mesela su sorunu diyelim su sorunu çözdük tamam yani büyük bir başarı değil ki sapancanın suyunu çekiyoruz e, etrafındaki bütün yaşamı da sanki alıp e, bünyesine kurutan bir tümör gibi büyüyor bir yandan da Katılıyorum haklısınız bu güzel bir benzetme oldu açıkçası Bir ekleyeceğiniz yani... varsa onları da rica ederim Ayşhanım son olarak bir konumuz daha olacak sizin arkanızdan buyurun lütfen Yani şöyle söyleyebilirim İstanbul'un kuzeyindeki bu yapılaşma baskısı bir an önce son bulmalıdır. Yani bu kötüyü yaptıkları için ona hizmet edildik ya da ondan faydalanacak bir konut alanı, ticaret alanı, yer bir yapılaşma alanı oluşturmak zorunda değiller. Şu anda 3. köprü de zaten bence kapatılmalı ve onun beraberinde gelecek bağlantı yolları inşaatları da durdurmalı. Bu kadar da itaat söylüyorum. Çünkü İstanbul bunu taşıyamayacak. İstanbul gerçekten iflas etmek üzere. Patlamak üzere. Büyük bir e, nüfus patlaması da beraberinde geleceği için zaten halihazırda birçok sorunlar olduğu için bari kuzeyimizi koruyalım diyorum. Kuzey İstanbul'u korumamız gerektiğini düşünüyorum. Kuzey ormanlarımızı korumamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. E, bütün İstanbul halkına da bu kolda çağrı da bulunuyoruz. Gelin geleceğinizi, kuzey ormanlarımızı birlikte koruyalım diyoruz. Evet çok da kolay olmayacağı kesin bir Kesinlikle. çağrı bu. Çünkü müthiş bir hızla başlamış durumda İstanbul'un kuzeyindeki ormanlarındaki akciğerlerindeki yapılaşma öncelikle yol inşaatları sonrasında da beraberinde geleceği yapılaşma. Ayşe Yıkıcı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubesi'nden Ayşe Yıkıcı ilk konuğumuzdu. Ee, Fatih Ormanı'na yapılması planlanan havuzlu villa, ticaret alanı, otopark ve benzeri e, lüks e, hayatların orman içinde yaşanabileceği o e, projeyi konuştuk. Ama e, malum orman içinde lüks yaşamlar diye e, vakti zamanında satın alınan evler bugün neredeyse şehrin İçinde kalıverdiler. Ee, böyle giderse o hatta böylesi bir yapılaşma giderse e, onlar da kalacak. Fatih Ormanı'nı geçiniz. Bütün belki İstanbul'un kuzeyindeki ormanlara kadar uzanabilecek bir yapılaşma riskiyle karşı karşıyayız. Zaten daha dev hastaneler, sağlık kompleksleri bunların hepsi 3. Havalimanı ve yan projeleriyle birlikte ortaya kondu. Bu projeler zaten duruyor onaylı ortada. Bunların inşaatları da başladığında... E, İşler fena olacak o inşaatların önünü açacak olan şey de o inşaatları yapabilmenin gereği olan şey de yol yol açabilmek için Uskumru köyde yapılan bir faaliyet vardı biz Yeşil Bülten'de konu ettik bu meseleyi konuştuk ee, bize orada olanı biteni anlatan arkadaşımız Kuzey Ormanları Savunmasından Oruç. Karacık sonrasında programın hemen 1 iki hafta sonrasıydı orada ağaç kesimlerine tepki gösterirken tepki gösteriyor bile demek belki fark fazla olacaktır orada ağaç kesimi sırasında ne yapıyorsunuz diye sorunca bıçaklarını verdi olay 3 hafta kadar önce yaşandı bir ayı buldu neredeyse oruç Karacık telefon attığımızda kuzey ormanları savunmasından Sarıyer dayanışmasından Merhaba Uruç çok geçmiş olsun Hoş geldin Çok teşekkürler Utca. sağ olasın. Ee, çok talihsiz bir olay yaşadığın ama İstanbul'da ormanları savunmanın e, ne kadar güç bir iş olduğunu, o yaşamı savunmanın ne kadar bir güç bir iş olduğunu da kanıtlar nitelikte. Öncelikle ne yaşadın, nasıl oldu olay bir dinleyenlerle onu paylaşalım. Yani... E... Ben de çok anlayamadım. Yani bir anda bir saldırı oldu. Yumruk atmalar. Sonra siz orada niye hissettim. bulunuyordunuz peki? Yani belki o ama orayı da e, söyleyelim. Bir ağaç kesimine başlandı. Daha önce de olmuştu. Engel olmaya çalışmıştınız yine siz orada yaşayanlar olarak. Yine buna benzer bir şey yaşandı galiba. Yani genelde engel olma şansımız yok. Ya biz sadece orada durup e, görüntü alan e, birisiyiz. Yani hmm. bunu e, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bir anlamda Çünkü, yurttaş haberciliği yapan birisiniz ya. Yani. E, Evet yani çok fazla şansımız yok Bazı şeyleri engellemeye Orada bulunuyorduk Fotoğraflıyorduk Dediler ağaç kesimi var O anda bir Saldırı oldu Yumruklama oldu Sonra bir acı hissettim bacağımda Baktım kan var Karşımdaki kişide de bıçak var Yani çok kısa sürede gelişti Evet çok geçmiş olsun ee, evet. gerekli davaları açtınız sanıyorum sana, sana saldıran kişiyle ilgili size saldıran kişiyle ilgili ee, onun e, detaylarını da zaten e, ben de takip etmeye çalışıyorum bir yandan oldukça e, dinleyenlerimizle paylaşacağız ama e, eğer çok da anlatmak istemezsen detayını tabii ki anlaşılabilecek bir şey ama e, ne söylemek istersin yani sana saldıranlara o gün yaşadığın saldırıya dair senin ormanları savunma şevkini e, kırdı mı bu saldırı Yani biraz e, farklı bir yönden anlatmak isterim Lütfen Yani e, işte 2003 sonu 2004 e, başında ben e, sokaktaki insanlarla tanıştım Bahadır Grammeşin'le tanışmıştım Yani e, zihinsel özürlüler öğretmeniydi Korkunç yumuşak bir insandı e, Kollanan insanlar tarafından Kadıköy'de öldürüldü Yine ayağına bıçaklanarak e, ee, ama onun iç tarafına gelmişti, ee, kan kaybından e, kurtarılamadı. Ee, o insanlar kullandığı için bir insanı öldürdüler ve e, ömür boyu hapiste yargılanıyorlar. Yani bana saldıranı ben ne tanıyorum, ne biliyorum. Ee, ama kullandığı için e, buradan kurtulursa çok daha kötü şeyler olacak. Yani başka birisine saldırmış olacak ve kendini de başkalarını da zarar vermiş olacak. Kollandığını ee, mı düşünüyorsun bu insanların? E, kollandığını düşünüyorum. Çünkü 3 hafta oldu. E, hala onların e, ifadeleri gelmedi. Dava dosyasına giremedi değil mi? Evet, dava gibi dosyasına gibi. giremedi. Belki kollanmıyorlardır bilmiyorum ama... E, onlar tutuklanmadı. Onlar e, hiçbir işleme tabi tutulmadı. Ee... Ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Sen biliyorum hı hı. çokça konuştuk. E, o bölgede hafriyat kaldırma gibi işleri yapan e, bir şirketin e, sahibi baba oğul aslında. Bunu yapan kişiler. Seni bıçaklayan kişi de oğul. Ben bu bilgiyi de dinleyenlerle paylaşmış olayım. Orada inşaatların hafriyatların e, kaldırılması gibi işler yapan. Hatta bölgedeki dedikodular çok daha fazla ama e, onlara yayın e, içinde çok da değinmeye gerek yok. Ortaya Çıkacağı zaman zaten bir şekilde çıkacaktır yaşananlar ama böyle de bir saldırının niteliği bu anlamda orada ağaç kesen oradaki yapı işleriyle uğraşan bir şirketin sahibi baba oğuldan bahsediyoruz. Buyurun lütfen ben sözünü bölmüş oldum senin oruç. Yok yani çok teşekkürler. Yani e, olay bu kadar. Yani bizim e, oradaki bulunma amacımız esasında e, kendi çocuklarımız, kendimiz ve onların yaşaması için. Yani e, belki yanlış düşünüyoruz, bilmiyorum ama. E, Doğaya bu kadar e, yüklenilirse, bu kadar kullanılırsa e, doğa tepkisini kötü gösterebilir. E, ama insanlara çok güveniyorum. Yani şöyle güveniyorum bundan 10-15 sene önce insanlar cilt kanserlerine çok yakalanıyordu. Çünkü e, koruyucu, güneşten koruyucu ozon tabakasına zarar verilmişti. İnsanlar birleşti ve ozon tabakasına karşı mücadele başlattı bütün insanlarla. Ve çözüldü. Şu anda inanıyorum bütün insanlar birleşecek ve küresel ısınma denen bilimsel olarak ispatlanmış bir şeyde e, e, önlem alacaklarını düşünüyorum. Çünkü e, bana saldıran kişinin de e, bunu desteklemesi lazım. Yani ben karşıt diye kimseyi görmüyorum. E, yapılan ceza çekilir ama yapılacak bir mücadele var. E, doğaya sahip çıkmak. Ben e, onun hakkı için de oradaydım. Ama biz e, biraz sadece sıkıntı yaratıyoruz onlara. Yani resim çekiyoruz, belediyeye başvuruyoruz, ağaç kesildi diyoruz. Kesilmedi diyorlar. Aynı işleri e, Antalya'da e, bir arkadaşlarımız yapmıştı. E, bana saldırıdan bir hafta önce Antalya'ya gitti arkadaşlarımız. Onları e, anıtı için e, park açılışında e, sadece taş ocağı e, yapılmasın diye mahkeme açtıkları için karı kocayı öldürdüler. Öldüren insanı da içeride Öldürdüler. Yani e, garip bir e, e, gözleri kör olmuş o insanların yani dışarıyı göremiyorlar insanları yok etmeyi düşünüyorlar e, ve kendilerini de yok ediyorlar diye düşünüyorum. E, Oruç tabi gerçekten e, enfes bir kavrayışım var böyle seninle her konuştuğumuzda e, bunu hissediyorum e, onlar adına da aslında bir birşey. Üzüntü duyuyorsun bu sözlerinden de anlaşılıyor. Haklısın da belki e, bu gaddarlık karşısında öfke duymak oluyor insanların ilk refleksi ama belki de o gaddarlığı yaratan sebepleri de düşündüğümüzde e, öncelikle bir üzüntü gaddarlara karşı düşündüğümüzde gerekli de belki de insan olmanın gereği çok kıymetli bir şey de söyledin insanlığa güvenmek insanlığa güvenenlerin sayısı da giderek azalıyor tabi bu da bir diğer mesele olarak dursun yanımızda biraz çok kısaca değindin gerçi ama dava dosyasına bir ayı buluyor neredeyse ifadeler bir türlü giremedi o tarafta ne oluyor Uruç biraz anlatmak ister misin yaşadıklarını ne yapacağını ne hissettiğini de beraberinde alalım yani e, şu olay var, yani e, sokağa çıktığım zaman şunu gördüm. Bildiğim konuyu konuşmam lazım. Bu konuda da e, Ali arkadaşıma güveniyorum, e, avukat e, olarak o ilgileniyor. Onun yönlendirmesiyle gideceğim. Yani e, başka bir şeye çok karışmayacağım. E, onun dediği e, 3-4 aya kadar bütün belgeler toplanır ve e, dava günü verilir. Yani o zamana kadar zaten bununla ilgilensem e, hayatı ıskalamış olurum. Yani bilmediğim bir konuda e, avukata bırakmış oluyorum. E, ama e, takibini e, yani Ali yaptığı için ben rahatım. E, takip etmeyeceğim ama Ali'yi sıkıştıracağım ne oldu diye bu kadar yapacağım. Ağaç kesimi devam ediyor mu bölgede? Bu da ee, yan yol şey bağlantı yolu değil mi? O, o çalışma kapsamında yapılıyordu zaten Uskumbuköy'deki kesimler. Yani büyük orası... Orası daha önce de söylediğim gibi e, çok anlamlı bir yer değil yani e, oranın genişlemesi çok anlamlı değil. O anlam katacak şey oradan e, Maçka Parkı'na bağlanacak yola e, olursa anlamlı onun bir ucu olursa anlamlı yoksa orada çok anlamsız bir genişleme. Yani e, orada trafik yok, bir şey yok. Bir anda korkunç bir genişleme yapılıyor. Yani... Gelecek yapılaşmaya hazırlık belki de. Bir yeni yani... vatan caddesi, millet caddesi açılıyordur belki de. Biz öyle düşünüyoruz. Yani e, öyle olunca İstanbul trafiği e, yollar açıldıkça İstanbul'a geliş daha kolaylaşıyor ve İstanbul trafiği içinden çıkılmaz bir duruma geliyor. Yani e, Ayşe e, çok güzel konuştu ama şehir plancı olarak da anlatabilseydi e, Avrupa'da böyle yapıyorlar yani şehri büyüttüğün zaman kangrene dönüşüyor. E, alt yapı çalışmaları yapıldıkça şehir büyüyor. Şehir büyüdükçe içinden çıkılmaz duruma geliyor. E, yollar yapıldığı zaman da İstanbul e, çıkılmaz bir duruma geliyor. E, yeşil bittiği için de oksijen kalitesi çok düşüyor. Evet. Oruç çok teşekkür ediyoruz ve tekrar tekrar geçmiş olsun diyoruz. E, çok teşekkürler. Ses, sesindeki bu en azından coşku, heves umarım hiçbir şeye rağmen kaybolmasın. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Senin de. Çok, Çok teşekkür Evet, e, Oruç Karacık'tı konuğumuz. Sarıyer Dayanışması'ndan, Kuzey Ormanları Savunması'ndan, Uskumru Köy'de yapılan ağaç kesimlerini, e, fotoğrafını çekmek, insanları bilgilendirmek için gittiği yerde e, bıçaklandı, bıçaklı saldırıya uğradı Oruç. E, işte, iyi sağlık durumu. E, bir örnek de verdi. Bahadır Grammeş'in yaşadıklarını yaşamadı. Ne yazık, ne, ne, neyse ki dedi. Evet. Yani cinayetlerle anılıyor artık Türkiye. Ekolojistlerin cinayetleriyle bunlara izin vermemenin bir yolu olmalı diyelim. Böylece noktalayalım. Yeşil Bülten'i haftaya görüşmek dileğiyle. Yeşil Bülten